Ne yapacağız Sanırız abi Emekliliğin keyfini çıkaracağız 35 yıl devlete hizmet ettim Şimdi artık rahat etme zamanı ha? Hayırlı uğurlu olsun babam Hepimize Anne işte, baba işte. Aa, Yavaş kızlar Ne oldu Şevket'ten haber mi geldi ee, Yok Necla üniversiteyi kazanmış. Sahi mi kızım? Şimdi internet kafede bilgisayardan sonuçlara baktık. Aslan kızım benim be. Canım babam. <gülüyor> Anneciğim. <gülüyor> Canım. Tebrikler. <gülüyor> Sağ ol. Ama okul İstanbul'da. Ne? Sen yeter ki bir okul kazan demiyor muydun baba? Neresi olursa olsun... Yeter ki kazan demiyor muydun? Ee, ama İstanbul olmaz. Çok uzak. Seni oralara yalnız bırakmam. İyi ya. Biz de onunla İstanbul'a gideriz. Ciddi olamazsın. Yaşa babacığım. Evimiz var nasıl olsa. Kiraj da geri çıktı. Ayşe orada okula başlar. <gülüyor> Ben de yine sınavlara girerim. Daha sıkı hazırlanırım üniversiteye. Evet. Hem Şevket'te büyük şehirde daha iyi bir iş bulur. Sen neler söylediğinin farkında mısın Alirza abi? Evet. İstanbul'a gidiyorsun. İstanbul. İstanbul'a, İstanbul'a. İstanbul, İstanbul. İstanbul maceramız böyle başladı. Ya deprem olursa? Neyse bu anavla. Uyumuyor muydun sen? <Gülüyor> Bak, çocukların içine de böyle korkular salacaksın. Kızacağım artık Hayriye. Demedim. Peki kız mı? Gel çıkıyor baba. Hayır yavrum, az kaldı. Uyuse. Hadi kızım.